İzlediğiniz Kainat, bugün 6 Ekim Çarşamba, yıl 2010, ay 10, gün 279, Hızır 154 1431, Hicri Şevval 28, 1426, Rumi Eylül 23 Günün tarihi, 41 yıl önce bugün, 6 Ekim 1969'da, kendi gazeteleri Cumhuriyet'te gazeteciliğe genç yaşta başlayan Doğan Nadi vefat etmişti. Doğan Nadi yazdığı kısa fıkralarıyla tanınmıştı. Uzun uzun anlatılabilecek konuları 10-15 kelime kullanarak 7 dakika ve 1 dakika başlıkları altında eğimladı. 20 yıl önce bugün 6 Ekim 1990'da Profesör Bahri Üçok evine gönderilen paketin infilakı ile vefat etmiştir. Ruhu şad olsun. Yemek listesi gün 279. Haşlama et, pilav, salata ve meyve. Büyük saatli marif takfimi. Merhaba herkes. Açık Radyo Bursa 949 Açık Radyo.com'dan dayayı yapıyoruz. Açık Gazete başladı haftanın üçüncü Açık Gazetesi. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, hier kamızdasan işte geliyor güneş diye bir şarkıyla açtık. İlginç bir şey gelişme oldu. Ona değinmeliyim. Birkaç hafta önce Bill McKibben ve arkadaşları ta eski başkanlardan Jim Carter'ın döneminde Beyaz Evin ya da Beyaz Saray'ın başkanlık binasının çatısında bulunan güneş panellerinden onlardan sonrakini Reagan sökmüştü ve bugüne kadar da takılmamıştı. Bir sembolik jest aslında. Fakat o, o, o panellerden birini bulup götürmüşlerdi Obama'ya. Obama'yı görememişlerdi ama bir McKibben ve üniversiteden genç insanlar hediye edip bırakıp gitmişlerdi. Düşüneceğiz ama yapamayız. Bizim başka endişelerimiz var filan gibi uzmanlardan geliyordu. Fakat ani bir şekilde Beyaz Ev'den bir açıklama var ve Obama'lar... Duşlarını yaparken ve sabah kahvaltılarını ederken güneş enerjisi kullanacaklarmış önümüzdeki günlerde diyorlar. Bu tabi ilginç bir şey oldu çünkü baya baya kırıklığına uğramışlardı Bill ve arkadaşları Amerika'nın en önemli çevre hareketi. 350 Orgun yaratıcılarından biri olan Bill McKibben ve arkadaşları. Fakat gecikmesi iyi de olmuş. Şimdi çünkü dört gün kala yeni bir ibme kazanmış oluyor. Bir sembolik resti. Put solar on it kampanyası diyorlar. Yani güneş yerleştir diyorlar. Tam da bu hafta sonunda dört gün sonra Global Work Party diye yani dünya, dünya çapında bir küresel bir çalışma Partisi düzenleniyor 185'e ulaşmış durumda Ülkeler ve orada da Yapılacak eylemlerin sayısı da 6227 5 tane ülke kalmış Birisi Üzerinde çalışıyoruz Harıl harıl arkadaşlarımızla Malta'yı da dahil etmeye Çalışıyoruz Bir de işte Eritre'de Ekvator Ginesi'nde ya da Doğu Timor'da Arkadaşlarınız Arkadaşlarımız var ise eğer arkadaşlarınız onlara haber verin bir ufak eylemde orada yapsınlar ve e, bir tek belki de dünyada bir tek ülkede eylem yapılmayacak. Kuzey Kore'den ümidi kestik artık diyorlar aşağı yukarı galiba yapamayacağız diyorlar Kuzey Kore'den yani çok da hani. Önemli değil aslında. Kim Jong-un geliyor ona. Yeni orgeneral. O da bir güneş paneli takabilir mesela. Ve hani bu da Kore'nin açılımı olur ama mezunun ne olduğuna dair ittirmeye devam edecek tonla şey var aslında. Yani Kore'nin katılıp katılmaması e tabi katılsa daha iyi olurdu parantez içinde. Evet. Ne yapalım? Evet. Epeyce iş var zaten yapacak. Kore'ye kadar. Evet yani bunun tamamen şey bir önemi var. Yani Şimdi değişim talebiyle geldiği zaman hı hı. ne çıkacağını bilemiyorsun. E i̇şin sosyal hareketliliğin ve sosyal hareketlerin en güzel tarafı da bu. Bir an geliyor. Lester Brown bize söylemişti. E önemli çevrecilerinden biri dünyanın. Yani hiç en beklenmedik anda dönüşüm olabiliyor. Tarihte bunun örnekleri var. Bakalım demişti. Böyle bir şeyin peşindeyiz. Yani hiçbir zaman bilemezsin. Ne zaman değişim talebin sonuç verebilir ama iyi bir durum var. 6 bin ha son rakama bakıyorum 187 ülkesinde dünyanın 6.391 parti olayı var. Hı hı. Bu pazar 10 10 10 hareketiyle ilgili olarak ana konu bu olabilir. Birkaç tane daha iyi haber de var. Onları da söyleyelim. Detroit'te bir, bir tek mesela bunun da ilginç bir örneği var. Yani bir Mark Covington diye bir adamın bir mahallede Detroit'te o artık otomobil endüstrisinde de çökmüş oldu. Bütün toplumun da derin bir karamsarlık ve yoksulluğa doğru sürüklendiği Detroit'tan bahsediyoruz. Fakat istisnalar var işte orada da. Paul Harris e, Guardian'dan yazıyor. Bir haber e, verilmiş. Mark Covington diye bir adamın işte Georgia Street Community Collective diye bir şey kurmuş. Bir geçiş toplumunun habercisi böyle. Kendi... E, Komşuluk ilişkilerini de şehirlerde yapılan çiftçilikle olduğunu gösteren birdenbire hareket kapmış gidiyor. Pek çok örnekte oluşmuş. İlginç videoları filan da var. Böyle bir önemli kıpırtılık, genç insanların başını çektiği kıpırtılar da var. Bir tane de iyi haber, bugün iyi haber verme günü. Kenya'dan da geliyor. Binlerce sivil e, hareket, taban hareketi Afrika'da bir değişiklik yaratmış ve e, Gates, Bill Gates Vakfı ile Monsanto'nun birlikte Afrika'yı açlıktan kurtarmak üzere genetiği değiştirilmiş besinler üretme şeyini reddetmiş. Afrikalı çiftçiler pek çok yerde Kenya'da mesela ve kendi örneklerini gösteriyorlarmış. Kadınlar grupları filan var. Tumayni kadınlar grubu. Ve ilk tohum bankasını kurmuşlar. Ve harekete geçmiş durumlar. Yani dünyanın ilgilendiği konular bunlar. Bir tane de, tabii şey de ka kara propaganda mekanizması da aynı anda harekette dünyanın bir yeni çağına gireceğine ilişkin... Teoriler yeniden tırnak içindeki teoriler gündeme girmiş durumda. Türkiye'deki gazetelerde görmek mümkün bugün epeyce. E, gazete sürmanşette son bin yılın en büyük kışı falan filan diye. Ki e, yani bu doğruysa aslında bu tek bir anlama geliyor. İklim değişikliği başka hiçbir anlamı olabilir mi bilmiyorum. Çünkü görebildiğim kadarıyla mantıksal temellendirme de şey üzerinden yapılıyor. Sıcak su akıntıları kesildi. Sıcak su akıntıları kesildiğine göre... Ee, sürekli sıcak su akıntısı olmadığında doğal olarak soğuk e, akımlar artık bir ısınma kırılması yaşamadan doğrudan kıtalara ulaşacaklar. Bu da çok soğuk kışlar demek ya da kış demek falan gibi evet. bir şey demişler. Ama e, burada çok e, önemli birkaç detay var e, maalesef. Yani bir kere bunu ilk Wallace Broker diye çok önemli bir iklim bilimci ortaya atmıştı. Hı hı. Ve kendisi de sonradan e, bunun biraz abartılmış bir görüş olduğunu söyledi ve böyle bir ihtimalin çok düşük olduğunu söyledi. Bu, ona kulak vermemizde büyük yarar var. İkincisi de meteorologlara dayandırılmış bu gördüğün bütün haberler. Meteorologlar en fazla üç gün final tahminde bulunabiliyorlar. Kesinlikle bin yıllık değil. Yıllık. Ayrıca zaten bu yıl için bütün yılın kışının tahminini yapmış oluyorlar. Ve bin yılda da karşılaştırmalı evet. yapmış oluyorlar. Bunu ancak iklim bilimciler yapıyor ve çok büyük bilgisayar modellemeleriyle olabiliyor. Onlarda da hiç böyle bir şey yok. Meteorologların bu haberi bana sorarsan en büyük asparagas olarak ama kasıtlı. Benim kanaatim bu zaten Ruslardan da geliyor sık sık. Rusların... FOBOS Hava Durumu Merkezi'nden bir uzman, meteoroloji uzmanı gelecek ayın tah hava tahminini %70 doğru yapabiliyoruz demiş. Bak bu mantık. Gelecek yılın dedin. Gelecek dedi. ayın ha. tahminini %70 doğru yapabiliyoruz. Dolayısıyla soğuk kış senaryosu doğru olabilir demiş. Yani bu, bu en azından 5 aylık bir tahmin değil mi? Zaten hani diyelim ki haklı ve doğru söylüyor dediği gibi gelecek ayın tahminini %70 doğrulukla yapıyor. Burada bu durumda, bir mantık hatası var ben de görüyorum. Hani çünkü bunun anlamı 3 ay sonrasında herhalde bu e, doğru saydığımız, varsaydığımız %70 doğru %30'a falan düşmüş olmuyor mu? Evet. Ya da %5'e ne bileyim atıyorum ben mesela ama. Olsun bu haberleri yapanlara hiçbir şey durduramıyor. Durduramıyor çünkü bu haberler satıyor. Bu aynı işte e, deprem geliyor, deprem geldi mi, artçı mı, öncü mü falan filan hikayesinin bir başka versiyonu. Ölüm pornografisi sevilen ve insanların güdüsel olarak okuyacakları, bakacakları haberler. İkinci bir sebep de ben söyleyebilirim söyleye o da bu, bu işten. Yani özellikle petrol ve doğalgaz ama aynı zamanda kömür ve elektrik şirketlerinin de Lobilerinin çok işine yarayacak haberler bunlar. Ne küresel ısınması canım görüyorsunuz işte bir yılın en soğuğu gelecek. Hatta buzlu bile olacak demiş ki bu harika bir şey. Çünkü ya böyle bir şey olmasıyla ben hala iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı anlayamadım. Yani küresel ısınma. iklim dediğin... değişikliği oluyor ama iklim değişikliği ısınarak oluyor. Yani hı hı. soğuma. İklim değişikliğinin kapsamında yok. Yani bu anlıyorum teknik olarak ama kategorik olarak bu öyle ya da böyle eyvahlar olsun demek değil mi? İnsanlar için zaten iklimin değişiyor olması. Çünkü bu bütün ekosistemin değişiyor olması demek. Evet. Yani sonuçları açısından aslında sıcak ya da soğuk ölümcül bir durumdan bahsediyoruz. Ve iklimin değişmesinden bahsediyoruz. Ama işte şeyi çürütmüş oluyorlar soğuk derken soğuk da olabilir derken küresel hı hı. ısınmanın insan kaynaklı bir şey olduğunu tamamen... İşte Gulfstream niye kesilmiş? Çünkü mantığı oradan temellendiriyorlar. Onu söylemiyorlar. Yani hem de sonunda niye... varacağı yer burada bir şey olmuş olmalı gibi bir şey çünkü. streamin kesildiği de yok haberde. Dikkatli bakarsan. Durması halinde olabilir böyle bir şey hı hı. diyorlar. Ki işte dediğim gibi bu işi ortaya atan 1990'ların ortalarında ortaya atan Street Broker e, öyle olmayacak dedi sonuçta yeni yazdığı bir daha sonra yazdığı makalelerde. Her neyse işte böyle bir durum var ama çok bu haberler böyle çıkacak daha bekliyoruz zaten. %70'i bir ay sonrasını tahmin edemeyen insan önümüzdeki bin yılı ya da geçmiş bin yılı değerlendirebiliyor. İlginç. Meteorologlar yeni bir duruma imza atıyorlar herhalde. Türkiye'de başka konularla uğraşılıyor yalnız. Tabii dünyada çok ciddi şeyler de var. Büyük çevre kirlenmeleri filan da var. Macaristan'da korkmuş bir şey evet, olmuş. Tuna'ya da karışması ihtimali gayet yüksekmiş. E, ağır bir kirlilik ve Hükümetin değiştiği bir yıl ciddi çalışmayla temizleyebiliriz falan filan dedikleri bir şey ki genelde böyle söylediklerinde temizlenmeyeceği anlamına geliyor çünkü ilgi üç günlük falan. Bir alüminyum fabrikasından zehirli atık gitmiş dört kişi ölmüş aslında yüzden fazla da yaralı var. Yaralı nasıl oluyor? Patlama mı var? Nedir bu? Herhalde patlama ben öyle hayal ettim yani yaralı zehirli atık. Yoksa hani e, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yanma belki evet. Yani atık maddelerin toplanıp etkisizleştirdiği bir gölet varmış. Dev bir gölet biriktirme göleti bentleri yıkılmış ve çok tehlikeli ağır metalleri de içeren bir milyon ton balçıklı su dört köyü basmış. Ve atıklar yayılıyormuş. Asıl büyük felakette zehirli atıkların Avrupa Nehirler Sistemi'ne katılmasıyla ortaya çıkabilirmiş. Yani küresel bir felaket var. İşte bu da muazzam tüketim ekonomisinin ve büyüme şeyinin getirdiği büyüme tutkusunun ne pahasına olursa olsun getirdiği şeylerden biri atıklar yayılıyor. Bilmiyorum Tuna'ya karışacak ama seneye düzelecek gibi bir vermiş değil mi? BBC Şu anda türü. korkulan şey oymuş yani Tuna'ya doğru. Hızla ilerliyormuş ve Tuna'ya karışmasından endişe ediliyormuş. Çünkü Tuna'ya karışırsa tabii yapacak bir şey kalmıyor. Yani kendi kendine o zaman sulandırılmasını, arın derişmesini bekleyeceğiz öyle mi? Öyle, kısmet. Evet. Peki Türkiye'de ise başka konular gündemde. Türkiye e, özgün gündemiyle devam ediyor dünyaya bakmaya. Bu alışık olduğumuz şeylerden biri. Bu ara biraz daha içeri kapandık, yorulduk durumu herhalde. E, Başörtüs temel konu bu e, Türkiye'de. Bundan öte pek bir konu yok ama ben yine de bunu iyiye bağlayabilirim. Bugün madem böyle pozitiften açtık. E, alakasız bağlantılar servisin hazırladığı haberlerden biri. İzlediğiniz Filipinler'de Milli Marş'la ilgili uzun tartışmalar yaşanmış. Nasıl okunmalı, saygılı olur mu, olmaz mı falan filan diye ki. Bu konuda bir haber daha yaptığımızı yıllar yıllar önce hatırlıyorum. Yine Filipinler Filipinler, Filipinler'de çok ilginç. Ben mesela okurken haberi şey gibi geldi. Yani bu tartışmaların aslında çok benzerlerini sanki ben buralarda bir yerlerde yaşadım hissi. Ee, ve sonuçta bu uzun tartışmalar tabii efendim milli maaş dediğimiz önemli bir mevzuya doğal olarak varmış ve ardından da milli maaş usulüne uygun okumayanlar için ceza verilmesine karar verilmiş. Maaşın resmi söyleniş şeklinden sapanlara iki yıl hapis ve iki bin dolar para cezası verilecek. Filipinler zaten kanunları ve kurallarıyla nizamıyla e, ünlü bir ülke. Baya hani hukuki bir diktatörlük bana sorarsan benim gördüğüm kadarıyla ciklet çiğneyene bilmem ne bilmem ne yapana Singapur öyle bu Filipinler de öyle mi? Ben Filipinlerin de öyle olduğunu biliyorum değil mi? Sadece Singapur muydu Belki de iyi bakmamız lazım yani. Ona. Sonuçta değilse de e, epey bir yakın yolda olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Çünkü milli marşla ilgili iki yıl hapis ve iki bin dolar para cezasından bahsediyorlar. E, olması gereken aklınızda bulunsun Filipinlere giderseniz. Ciklet çiğnemeyeceksin değil mi? Oralara zaten girmemiş. Daha ayrıntı var. Yürüyüş temposuyla ve dakikada 100 ila 120 vuruş aralığıyla okunmalı. Kamuya açık alanlar ve sinema, sinemalarda çalındığında ayağa kalkılmalı. İki tane kural koymuş. Türkiye'de de aslında buna çok sıkı yakınlıkta bazı tartışmalar yaşadığımızı hatırlıyorum. Şundan 10 sene 15 sene kadar önce. Ee, en azından bak bu tartışmaları aşmışız daha özgürlük yanında haberler vereceğiz başörtüsüyle ilgili mesela temel konu bu çünkü şöyle şeyler de veriyor olabilirdik şundan 10 sene önceki herhalde siz verdiniz diye hatırlıyorum o zaman vardı açık gazete başörtüsü artık üniversitelerde yasak evet. falan filan gibi haberler vermiş olmalıyız. Verdik. Ee, böylesini vermek daha iyi <gülüyor> tek düşünebildiğim o oldu. Evet, yine de çok tabii insana tuhaf geliyor bunun hala özellikle bu işte çevre yıkımları vesaire gibi çok daha güncel gelen konular varken geri dönüp bunları tartışıyor olmak ama dediğin de doğru. Ya yani beterin beteriyle ilgili göreceliliği koymak gerektiğini hissettim ben çünkü ya yani başörtüsün konuşuyor olmamız evet, bunun nesi konuşulacak bir konu ama en azından ee, bir şekilde daha özgürleşmeye doğru. ...giden bir adımla birlikte konuşuyor olmamız... ...iyi tarafı. Açıkçası buradan gördüm olayı... ...ama e, tabii böyle gören... ...var ve görmeyen... ...var diye de e, çok net koymak lazım. şimdi ne olmuş? hasta olan bir şey yok. Olan e, çok kısa bir özetle şöyle söyleyebilir... ...işte e, 28 Şubat süreci... ...derken... ...başörtüsü e, tamamıyla... ...üniversitelerde, yasa dışı... ...ilan edildiği çevik kuvvetle falan derslerden... E, Genç kadınlar kızlar çıkartıldı böyle devam eden bir hikaye kapılarda öğretim üyeleri başörtüsü kontrolleri yaptı insanlar peruk takıp derslere girdi falan böyle devam eden bir durum vardı ve bunun çok normal çok iyi çok e, ilerici falan filan olduğuna dair de bir tartışma vardı bunun yanında geldiğimiz noktada o tartışmalar şöyle bir yere bağlandı ya bu işin içinden çıkamayacağız e, iyisi mi yasa masa değişikliği de zorlu oluyor. Başka tartışmalar genelgeyle halletmece durumu. Yani Türkiye'de çok alışık olduğumuz kanun hükmünde <gülüyor> kararname durumunun başka hali. Yök bir yazı yazdı. Bir de üstündeki Yök üstünden de attı bugün itibariyle mevzuyu. Karar başörtüsüyle ilgili değildi. Sınıfa şapkayla giren bir öğrenciyle ilgiliydi dedi. Başörtüsünde şapka devrimi diye vermiş bunu taraf gazetesi sürmanşetten. Yani. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde oluyor. Ya bütün bu okuduklarıma inanmakta güçlük çekiyorum hakikaten gözlerim bozuldu çimdiklermiş benim. Ama bak mutlu sonlu. En azından güzel bir rüya. <gülüyor> Derste şapka ile giren genç kızın şikayeti üzerine yükün aldığı karar anayasa engeli olsa bile öğrencilerin üniversiteye başörtülü girmesinin yolunu açtık. Yani bir aldatmacayla bu işi halletmiş oluyoruz. Bunun kimi aldatıyoruz? Aslında kendimizdi çünkü en nihayetinde bu e, başörtüsü yasa devam etsin diyen benim görebildiğim kadarıyla neredeyse hiç kimse kalmadı. Yok. Hayıflananlar var şey anlamında. Yani şimdi e, falan diye mesela hayır, hayır, hayır. pasif agresifler var birazdan bakarız cumhuriyet gibi falan. E, ambide tabi de tabii tabii yani hani anakronikler. Nur Serter <gülüyor> ve Necla var mesele. Ama ne bekliyordun ki yani e, saydığın isimlerden iki tanesi zaten başörtüsü yasağının bizzat mimarı, uygulayıcısı, aşığı falan filan diye devam edebileceğimiz iki isim. Diğerini zaten bu programda hiç e, iyi bir şeyle andığımızı hatırlamıyorum. Kah elinde magnumlarıyla, e, öbür gün Türk kanı, Kürt bilmem Ermeni zırtı falan diye devam eden hikayeleriyle epey ırkçılığıyla tanıdığımız biri öteki de Canan Arıtman. Evet, onlar hakkında da Günlük hayatıyla ilgili bir yalı yalı iyi haber veremedik ya. <gülüyor> ya <Yani> köpekleri <gülüyor> sırdı bilmem kimi, köpekleri bilmem ne oldu falan diye. Hiç evet, iyi bir doğru. şey hatırlamadığım nadir isimlerden biri hakkında Canan Arıtman. Neyse konuyla ilgisi yok. Benim Canan Arıtman sevgim. Evet, evet Oral Çalışlar'da Radikal Gazetesi'nde bu üçlüyle ilgili bir değerlendirme yazısı yazmış. Belki bakabiliriz. Ama e, şimdi bu ne oluyor? Şapka. Vaziyeti var bazı üniversiteler yasağa devam ediyor disiplin suçu işleyen öğrenciler dersten çıkarılmayacak diye bir uyarı vardı YÖK'ten üniversitede başörtüsü yasağının kaldırılması yönünde bir hareketlik yaratmış diyor bir umut dalgası yarattı diyor taraf Yani aslında bir umut dalgasından çok benim anlayabildiğim kadarıyla çünkü burada bakılacak olan şeyler herhalde e, Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa Mahkemesi, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu ve CHP ne dediklerine bakılacak. Kimse bir şey demiyor. Kimsenin bir şey demiyor olmasının altında yatan şey aslında artık bununla ilgili bir tartışma yaşamanın e, taraflarla ilgili iyi şeyler hissettirmiyor olması. O yüzden e, neyse ne bu konu çözülsün diye bir genel eğilim konsensus olduğunu ve bunu işte e, kemalist kanatlar, sağ kanatlar, sol kanatlar falan diye devam ettirmek mümkün. E, kimse bu işin devamından pek yana ya da devamını savunmaktan yana. Değil. O yüzden de hani garip ve komik olan bu saçma sapan çözüm şu anda konsensus. <gülüyor> evet öyle tam dediğinde doğru Star Gazetesi'nin manşetinde baş örtüsünde yök uzlaşması diyor konsensus demese de aynı şey yani Türkiye'yi yıllardır gelen Üniversitede başörtüsü yasağı çözüme doğru gidiyor demiş. Heyecanlı takip ediyor. Bir polisye e, Gidiyor tadı. hala. Bir gidemiyor böyle. Gidiyor gidiyor. Diyor başörtülü öğrenciler dersten çıkarılamaz yazısı her kesimde anlayışla karşılandı. Toplum kalıcı çözüm bekliyor demiş. Bir haber yorum yapmış Stargat. Yani anlayış falan gibi kelimelerle ilgili ne hissettiğimize hiç girmeye gerek yok herhalde. Yani mevzuyu böyle okumak doğru mu ondan da emin değilim. Ama böyle. Sonuç olarak galiba hani mantıklı mantıksız önemli olan temeldeki şey e, genç kadınların üniversiteye girmesi girebilmesi ve ne giydiğine bakılmadan girebilmesi ise ki bu buna yarayacaksa böyle çözsünler nasıl çözüyorlarsa çözsünler. Ama bunun hakikaten ayrıca daha sonra belki bugün konuşmak politik olarak doğru mu bilmiyorum ama e, ciddi anlamda hukuki bir çerçevede oturtulması gerekir böyle e, o yazdı bu dedi falan filan da işin yapılıyor olması çok da doğru değil ama... Şu anda çözüm buysa böyle olsun eyvallah diyelim. Noktasında galiba biz de konsensusa katılabilir miyiz? Evet ama mesela yani, Radikal Gazetesi mütereddit evet. karşılamış çözdükçe karışıyor demiş. Dünden itibaren aslında Bir vardı. Bir kördüğüm benzetmesini yaparak göndermesini yaparak Aşık Veysel'e olsa gerek. YÖK'ün yani Yükseköğretim Öğretim Kurulu'nun türban yazısı öğretim üyesini tedirgin etti diyor. Orada da böyle bir şey var mesela al bakalım. Ee, yani bunu anlayabilmek mümkün bir yanıyla. Eğer konu buysa ki bu olduğunu Tahsin Yeşillere söylüyor. Yani biz başörtüsün evet üniversiteye girmesini dün TVde öyle diyordu. Evet. Başörtüsü üniversitede serbest bırakılmalı ama böyle mi olur? Şimdi soruşturma diyor işte şey diyor. Tutanak diyor. Şimdi bu tutanak ne? Niye biz tutanak tutuyoruz? Bunu verince ne oluyor? Falan evet. filan diye devam eden sorular sormuş. Doğru bu mesleki da. Mesleki sorular ama radikal niye bu mesleki sıkıntıları? Çünkü genelde mesleklerle çok ilgili bir gazete değil. Manşete taşıyor diye sorarsan orada başka yorum yapabilirim. Soracağım mı? <gülüyor> Sorayım. <gülüyor> Ayıp ediyor. Bence e, mevzuyla ilgili başka sıkıntı var. O sıkıntıyı buradan yansıtabiliyor. Çünkü demin de dediğimiz gibi toplumsal bir konsensus sebebiyle hayır böyle iyiydi ...diyebilmek cesaret istiyor. Diye hissediyorum ben tabii. Sonuçta akıl okumak haddim de değil, yetkim de değil ama... Fakat yani... Niye manşette şimdi bu onu bilemedim. Bütün bu konuşulanlar, hey yaratılan heyecanlar, kuşkular, acaba'lar e, e, çok ilgi çekici. Yani ta, e, üniversite öğretim üyesi, öğretim üyeleri derneği başkanı Tahsin Yeşilder'i... ...gereksiz yere ortalık karıştı... ...Türbanlı öğrenci son bir yıldır... ...zaten derse giriyordu demiş mesela. Yani son bir yıldır giriyordu... ...zaten sıkıntı... ...giriyordu, girmiyordu değil... ...böyle bir yasağın olduğuna dair... ...kamuoyundaki hissin ve adaletsizlik... ...duygusunun giderilmesi... ...toplumsal hani... ...falan böyle şeyleri de var yani mevzu ...çünkü üniversitede ne olup ne olmadığı değil ki sadece bu... ...daha geniş bir konu haline geldi artık... ...üniversitelerden öte ama şey haklı tabii yani yeşillere bence meslek erbabı olarak haklı ve meslek erbabının çıkarlarını korumak üzere kuruldu bir örgütün başı olarak da haklı. Şimdi bu soruşturma ne olacak? Kim kime ne diyecek? Tutanak ne falan filan diye devam eden şeyler aydınlatılmalı ama bunun ulusal bir gazetenin manşetinde olmasında aydınlatmak gerekir çünkü yani yeşillerin söylediği gayet mesleki sıkıntılar epeyce epeyce meslekten bir sürü insan tepin tepin tepiniyor bir sürü sıkıntısıyla ilgili manşete çıkmak çok kolay değil. Belki de şeydir tabii. Akademisyenlere saygı ve sevginin bir sonucu olarak manşette olabilir. Onu da bilemeyeceğim. O da olabilir tabii. Her şey mi? Öğretim üyesi, tedirgin, genç öğretim üyeleri rahat, Sayın yeşillere, iyi bir öğretim üyesi olmakla birlikte genç kategorisine giren bilmiyorum. Hayır, ben bir ha, ha, anladım. Genç subaylar rahatsız şeyine, genç öğretim üyeleri tedirgin öğrenci gözüyle de bakmış. Neslihan tanışın haberi. Geçen yıl sadece yemekhaneye girebiliyorduk diye anlatıyor mesela bir mevzi kazanmış oluyor tabii dershanede. Kalbim girerek. küt küt atıyor. Kalbim küt küt atıyor demiş. Beni belki rahat bıraksalar birçok arkadaşımız başına açacak demiş. Tabii bu kısmını şu... bu şekilde yazıyor olmak çünkü herhalde başka yorumlar yapacak öğrenciler de vardır. Hani başörtüsünü attık atacağız şu devlet baskısından atamıyoruz gibi hisleri var mı böyle mi değil mi? ...böyle bir e, gündem yaratıyor olmak... ne? ...yani neyse. Çok tuhaf... ...pasif e, ama dipten dipten... ...saldırganlaşan tutum aslında... ...hiç kimsenin işine yarayacak bir şey değil. Yani mesela hakikaten... E, ...düzden tartışabilmek bile... ...bundan daha sağlıklı olabilir. Çünkü... ...hani şöyle bir beklenti yaratmak... ...bile garip geliyor bana. Baş, başlarımızı açtık açacağızdık. ...şimdi zamanda da geldi falan gibi bir şey mi hissediyorlar... ...acaba sanmıyorum. Yargıtay... ...derse almayan hocayı da haklı buldu diye de bir haber daha var. O da hakikaten bir başka Milliyet Gazetesi'nden gelen bir haber. Hukuksal bir çözüm çerçeve konmadıkça eninde sonunda buna benzer garip şeyler duymaya devam edeceğimiz kesin herhalde. Yok çünkü şey dedi, şimdi bir kısım üniversite zaten öğrencileri başörtüsüyle alıyordu derslere. Yani bir kısmı dersi... kapıdan almıyordu, bir kısmı okula alıyordu, dersleri almıyordu. Evet. Şimdi yeni durumda YÖK'e tabii ki dün doğal olarak şey soruldu yani şimdi her yerde Türkiye'de üniversitelere başörtüsüyle derslere dahil giriliyor mu diye soruldu. O da yani e, girilir gibi bir yere bağladı ve şey dedi yani istiyorsa başka üniversiteler onlara da yazı yazarız dedi. Yani bu işin hani yazıyla çözülmesi böyle başka türlü hukuksal sıkıntılar yaratır ama şimdilik herhalde bu olacak. Bu arada mazlum derdi bunun böyle olmaması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Hani konunun muhataplarından biri baştan itibaren savunculuğunu yaptığı için. Ee, ve dedi ki bu iş böyle olmaz hukuki bir çözüm gerekir diyor onlarda. Ya çünkü bu e, gayet gayet hani iktidarın tasarrufunda diyebileceğimiz hadi iktidarın demeyelim yökün diyelim tasarrufunda olan garip bir hal. Yani hani neyse bu şükür. Yani peki son bir detay soracağım. Hakikaten anlamakta zaten çok kolay değil anlamak. Yok, ben anlamak anlamak değil var. beğenmek, mutlu olmak falan. Daha <gülüyor> da duygusal gidiyoruz. Şimdi yar, Yargıtay dersi almayan öğretim üyesi, <gülüyor> haklı bulan bir karar çıkarıyor. Ama YÖK Başkanı da Profesör Yusuf Ziyarucan da hiç kimse kılı kıyafetinden ötürü dersten çıkarılamaz diye konuya nokta koydu ha, diyor. Hangi nokta? <gülüyor> Şimdi nokta... Evet Gökçer Dağı İncioğlu'nun milliyeteki haberini yorumlamaya çalışıyorum da. Ya derse almayan hoca da haklı. Dersten çıkarılamaza kadar geliyor. Yani almamak hak, serbest hak ama çıkart, çıkartamıyorsun da. Bu durumda şöyle girebiliyorsa Kapıda bekliyor e, profesör ve, ve çıkartmıyor. E, ya içeri girmeden çünkü dışarı itebilirse bir sıkıntı yok. Evet. Ama girmişse artık çıkartamıyor. Ha, yakında böyle bir içtihat da oluşup mevzu böyle bir yere bağlanabilir. Böyle başörtülü e, kadınlar erkenden derslere girerler. Mevzu böyle çözülür olmaz mı? Beş dakika erken girsinler falan gibi bir yere bağlanır. Sonra bu eşitlik mi bunu tartışırız. Evet. Adil mi falan diye. Nasrettin Hoca ile Aziz Nesin hikayeleri arasında çok kıvamı yerinde bir hal aldığını sen de kabul edeceksin ama. Valla kıvam çok güzel de e, daha bu kıvamla ve bu kıvamın yansımalarıyla ilgili konuşmak lazım. Çünkü konu aslında asla ve asla sadece başörtüsü değil diye e, devam edebilecek böyle başka yerlere bağıntılı hikayeler var. Yani hani e, aslında Canan Arıtman ne diyor, Nursi Erter ne diyor bakmak lazım böyle. kızmanın ötesinde. Çünkü e, orada bir mantık silsilesi var ve aslında bu temsiliyeti olan da bir mantık silsilesi. Nereden biliyorsun dersen... İşte Radikal'in e, bu bilinçaltı okuması yaptığım garip manşetinden ya da birazdan bakacağımız Cumhuriyet'in daha da ilginç manşetinden falan filan. Peki devam ederiz o zaman. Açık Gazete. <gülüyor> Steve Miller, dün de çalmıştık yeni albümünden yeni çıkan albümü Bingo'dan bir parça size, O Pupa Do adlı bir eski parçanın yeni ve çok dinamik bir yorumunu, şimdi de Who's Been Talking adlı parçayla bir kez daha kulak verdik Steve Miller'a eskilerden gelen çok önemli bir önemli bulduğumuz bir rock and roll müzisyeni. Evet devam ediyoruz. Saat 8.42 ve kaldığımız yer neydi? Açık gazetede. Uzun yıllardır durduğumuz yer başörtüsüyle üniversiteye girilebilir mi? Girilemez mi? Caiz midir? Değil midir? Adlı konu. işte bu konuda atılmış çeşitli adımlardan bahsediyorduk ve bu adımlarla ilgili çeşitli hislerden, kimyalardan falan filan. En son Cumhuriyet Gazetesi'nde kalmıştık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Cumhuriyet Gazetesi manşette Gerçekten ilginç bir tavır. Takınmış Mahmut e, Licalı'nın haberinde. E, diyor ki öğrenciler kapı dışarı. Yöktür bana vize çıkarırken pankart asan ve harçları protesto eden 54 öğrencinin eğitim hakkı elinden alındı diyor. Haber, haberlik bir haber tabii ki. Pankart asan ve harçları protesto eden 54 öğrencinin eğitim hakkı elinden alındı kısmı da bu son derece anti demokratik ve derhal protesto edilip karşısında durulması gereken bir durum. Üniversitenin antidemokratik yapılar olduğu, tepesinde YÖK gibi bir kurumun olduğu vesaireyle ilgili daha çok ve daha çok konuşmalıyız. Buna hiç itiraz yok ama virgülden önceki kısım niye burada? YÖK türbana vize çıkarırken, virgül, pankart asan ikiserse bir bağlantı var mı? Yani YÖK'ün e, türbana Konuştuk onların değiştiği vize çıkarması. Ben de göremedim. Değil mi? Yani o zaman tabii gene e, haber yorum halini alıyor. Ya haber yorum halini almasından öte ben yorumla ilgili çok ciddi bu sefer sıkıntı çektim. Haber yorum olması kötü ama e, yorumun kendisi daha da kötü. Çünkü hakların çatıştırıldığı bir alandan bahsediyor Cumhuriyet. E, yani işte standart politikadaki e, çirkin politikada diyelim yapılan işlerden biri. E, sen benimkini bırak ben seninkini bırak. Veyahut işte... E, Seninki benim elimde ona göre falan filan diye devam eden hikayeler yani özetle gece kondu üzerine çıkıp çocuğun boğazına gırtlağına bıçak dayayan adam hali yani başörtüsünün yasanın kalkması serbest bırakılması doğru kelime değil galiba ama yasağının kalkmasıyla ilgili ne alakası var? Yani pankarta asan gençlerin e, üniversiteden atılıyor olması, eğitim haklarının elinden alınıyor olması ile başörtülü öğrencilerin girebiliyor olması arasında bir bağlantı, korelasyon yok. Ya da varsa o korelasyon nedir açıkça söyleselerdi diye düşünüyorum. Özgürlük yalnızca Türban için demiş birinci sayfada. İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrencinin şikayeti üzerine Türban'a vize veren yazıyı hazırlayan Yök'ün, yasal dayanağının olmadığını belirten tüm öğretim elemanları derneği yazın iptali için yargıya gidiyor. Ee, üniversite öğretim üyeleri derneği başkanı Yeşildere özgürlüğün yalnızca türban özgürlük olarak algılandığını belirterek yalnızca siyasi görüşleri ters olduğu için öğrenciler üniversiteden atılıyorlar dedi diyor. Ya, haberlerin bir kısmını görmek, bir kısmını görmemek, bir gözü kapat, öbür gözü aç. Yani Evet, aynı durum işte. Şimdi belki şey, bu türban meselesinde şeye de dönelim. bıraktığımız yerlerden biri doydu. 3 Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilinin Açıklamaları, türban sorununu biz çözeriz diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel, genel Başkanı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ortaya çıkmasını yanlış buluyorlar diye bir haber var. Ee, yani kalbim. aslında bu yanlış bulma kısmına galiba ben de katılıyorum. Ki bunu da programda daha önce söyledim. ya yani Kılıçdaroğlu aslında referandum yapıyordu. E Konuşmaları heyecanıyla böyle şeyler söyledi ama bu işin içinden nasıl çıkacak çok merak ediyorum hı hı. diye de söylemişliğim vardı. Aynı şey belli ki e, CHP'nin üç milletvekili de düşünüyor. Canan Arıtman, Nur Serter ve Necla Arat. E, düşünmesi de düşünüyor tabii de aynı şeyleri düşünmüyoruz sonuç olarak. Tek e, ortak nokta bu. Diyorlar ki niye bulaştık bu işlere gereksiz yere türbana dolandık demiş Arıtman mesela. Serter uzman olduğu bir konuda süreç dışında tutulmasına sistem etmiş. Serter'in başörtüsü pardon türban uzmanı olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Uzun süre ikna odalarında bile çalışacak kadar uzmanlaşmış idi alanda. Aratsa türban konusunun gündemde tutulmasına türban özgürlüğünden önce kafaların özgür olması gerekiyor diyerek karşı çıkmış. Yani bir türban özgürlüğü var bir de kafaların özgürlüğü var. Böyle bir ha. kategorik ayrım var yani. Evet var ve mesela bu kafalar özgürleşti noktası nerede başlıyor? Bununla ilgili de herhalde bir hukuki düzenleme bekliyor. Çünkü yoksa asla başörtüsü sorununa gelemeyeceğiz. Kafalar yeterince özgürleşmedi daha diyecek Arat. Epeki tamam bekleriz. Ama başörtüsü biz bir madde sadece. Öyle o, mi diyorsun? Onun özgürlüğü olamaz. ...canlı bir varlık değil ki. Değil mi? Burada aslında bahsettiğimiz şey... ...başörtüsünün özgür olup olmaması değil... ...aslında insanların ifade özgürlüğü. Birincisi kendilerini ifade edebilmeleri... ...ikincisi inanç özgürlükleri... ...yani inandıkları gibi yaşayabilmeleri. Ee, üç örgütlenme özgürlükleri... ...birazdan buna da geleceğiz, üç ay kadar herhalde... ...bunlar üniversiteye girdi, bir de örgütleniyorlar... ...falan diye devam edecek hikaye... ...şeriat mı geliyor diye de haberler yapılacak. Ee, konuştuğumuz şeylerin... ...ne kadınlarla, ne başörtüsüyle ne nasıl giyinildiğiyle falan alakası yok konu ifade özgürlüğü konu inanç özgürlüğü ve bunlar da evrensel hak garanti altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti tarafından evrensel haklar ee, ama tabi bunların pek ırgalayacağını düşünmüyorum bu üç milletvekilinin o ayrı konu şeyde ilginç bir ilginç cümleye daha rastladım onu kim söylemiş Canan Ertman galiba anlamsız ve gereksiz yere türbana dolandıktan Dolandık dedikten sonra bu konuda aynı fikirdeyiz diye partimle yol ayrımı olmaz. Yeni bir parti meclisi üyesi Enver Aysever hayretler içinde kaldım. Nasıl CHP'liliktir diye diyor ki CHP milliyetçiliğinden uzaklaşmalı. CHP milliyetçilikten uzaklaşmalı. CHP milliyetçilikten uzaklaşmalı pardon. Andımız okunmamalı. Bu nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi? Orada durmuyor zaten. Bunlar PKK söylemi. PKK söylemlerini dile getiren bir CHP'li var. Asıl bu arkadaşın yerlerini sorgulamaları lazım. Aynı çatı altında ve aynı hem Aşkımız aynı bir meclisin <gülüyor> aynı meclisin hem de aynı partinin çatısı altında bulunmayı kan dondurucu bir durum olarak görüyor. Ya bu hain arama işi öyle beter bir şey ki e, yani sonsuza kadar hain bulabiliyorsunuz. Benim anladığım o. Hani ikiye bölerek devam edersek işte e, bir elinizde çıkmaz açmaz kalıyor. Böyle böyle gidiyorsunuz çünkü. E, ikiye böl, ikiye böl, ikiye böl. Sonunda bir bakıyorsunuz parti parti meclisinden çıkıyor. Ha, bu korktuğunuz korkunç şeyler falan filan. Ya yani gerçekten çok üzücü herhalde. Eee Diyor ki e, CHP AKP'lileştirilmek li, AKP isteniyor. Buna izin vermemek için üzerime düşeni yapacağım. Demiş Kuvayi Milliye ruhuyla. E, Nur Serter ise şunları söylüyor. Üniversiteye girişle ilgili bir sorunun yaşanmadığı bir süreçte böyle bir sorun yokmuş yine. Yani gerçekten Nur Serter benim 15 senedir inanamayarak baktığım insanlardan biri. Üniversitesinden olduğum için belki daha yakinen dinledim onu hep. Bilmiyorum. E, diyor ki. Turban tartışmasının böyle bir süreçte açılması son derece yanlış. Temmuz'da bir genelge yayınlayarak türbanlı öğrencilerin bir kere türban demeye devam ediyor olmak bile başka tartışma ama neyse. Ee, türbanlı öğrencilerin hakkında kabul edilmesinin, kabul etmeyenler hakkında işlem yapılacağı duyuruldu. Anlayacağınız bir türban yasağı yok. CHP'nin ise türban sorunu nasıl çözeceğini bilmiyorum. Uzmanlar, öğretim üyeleri davet edilmiş, ben onların arasında yer almıyorum. Acaba neden? Çünkü bir önceki dönemin ve e, ciddi sıkıntının müvesiplerinden biri. Ben de olsam ben de çağırmazdım açıkçası. Yani çünkü başka türlü bir sıkıntı yaratabilir. CHP bu konuda şöyle bir karar almış. Gazetelerde yazdığına göre hiçbir şey demeyelim, sessiz kalalım konuyla ilgili. E, CHP'nin tavrı bu olacakmış. Bu tavır tabii ki bazı, daha önceki, insanlar için rahatsızlık demek Bu da çok normal çünkü ben olsam ben de sorardım e Bugüne kadar demiyor muyduk Şeriat tehlikesi öyle de böyle de Şöyle de falan filan Ne oldu şimdi diye sormaları çok normal CHP'lilerin Aslında az CHP'li soruyor bence ama Neyse CHP'den ayrılma söz konusu değilmiş Necla Arat da demiş ki türbanı şu anda gündemimizde olmaması gerekiyor Çok daha önemli sorunlarımız var Zaten fiili olarak üniverslerin çoğu işte Tamam uymuş durumda konu Türbanlı, çarşaflı da, tarikatlı da gelsin diyen arkadaşlarımız var. Onlar ultra liberal arkadaşlarımız. Onların gelmelerinin bize yararı dokunur mu partiye, dokunmaz mı bilmiyorum. Aslında parti içerisinde kimse bu konunun gündemde kalmasını istemiyor demiş. İyi, bu böyle şimdi. Yani bunların ne anlamı var derseniz, bunların anlamı var çünkü e, uzun süreli bir tartışmanın geldiği milat noktalardan birisi bunlar. O yüzden. Yoksa e, konu aslında partiler, siyasetler falan filandan öte kişilerle hakikaten ilgili bu sefer galiba. Evet, öyle. Bir diğer e, konu da şey e, hala devam ediyor. Özellikle sabah gazetesi manşetten sürdürüyor tabi. 1990'lı yılların başları 92 ve 93 yıllarındaki ee, jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in kaza diye nitelendirilen bir durumda ölmesi Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da ölümüyle ilgili yine pek çok açıklamalar ve Demirel'de bir açıklama yapmış mesela ve nihai şeyi koymuş eceliyle öldü demiş bir kişi raporu olarak Konuşmuş. Bu Nur Serter'in başörtüsü komisyonunda beni almadılar. İçerlemesine benziyor galiba. Bir yanıyla. O zamanki başbakan ama... Nereden bilecek ki? Ya da... O her şeyi biliyor. Ya tabii ki yani. Ve Sayın Demirel'den bahsediyoruz farkındayım ama hani bilmenin ötesinde bizim de bildiğine dair bir ikna sürecimiz olacak mı yoksa... Hayır. Peşin kabul. İkna odasına <gülüyor> girdim ve çıktım bu konuda. İknasın tabii ki. Ya ben... Şeyi biliyorum ya. Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildiği gün oradaydım. Kızılay'daydım. <gülüyor> Büyük sinemanın da kongre yapılırken. Ben ikna olmayacağım da kim olacak demirelim bildiğine. Rica ederim yani abi. Allah tamam. E, sen de ikna etsen ben de ikna olayım. Bu konuyu kapattık o zaman. Öyle demiş. Daha da gündemimizde yok. <gülüyor> Özal'ın peş peşe iki kuşkulu kazada ölen... Orgeneral Bitlis ve Adnan Kahveci'den ortak Kürt raporu istediği ortaya çıktı diyor yalnız şey. sabah gazetesi bugün. Özel haber varan 3 diye vermiş. Yani Kasım 1992'de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal terör sorununa ilişkin ayrı ayrı raporlar aldığı Jandarma Genel komutanları, şey Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis Bitlis'le ...Anavatan Partisi milletvekili Adnan Kahveci'ye ortak rapor hazırlayın talimatı vermiş ve... ...bir ay sonra da yani, yani Kasım 1992'de oldu diyor. Aralık 1992'de belki bir ay bile olmadan... ...Orgeneral Bitlis ve Kahveci gözden ırak bir yerde buluşup iki saat süren bir görüşme yapmışlar. Kahveci'nin ekonomik ve siyasi, Bitlis'in ise güvenlik alanına bakması... Kültürel ve sosyal yön içinde Özal'a danışılması kararı alınmış ve ortak raporunda 3 ila 5 ay içinde bitirilmesi konusunda anlaşılmış ama 5 Şubat 1993'te yani bu anlatılanlardan 2 ay sonra Adnan Kahveci eşi ve oğlu otomobille giderken kuşkulu bir trafik kazasında öldü diyor. 17 Şubat 1993'te de yani 12 gün sonra bu Adnan Kahveci eşi ve oğlunun ölümünden sonra Orgeneral Esref Bitlis'te çift motorlu uçağının kuşgulu biçimde düşmesiyle hayatını kaybetti diyor. Evet böyle bir durum var. Mutlu çööl geçin haberi. Ne diyorsun buna? Ya vallahi hani Galiba bu işlerle ilgili mecliste komisyon falan gibi hani e, bir şeylerin kuruluyor olmasında fayda var gibi görünüyor. Çünkü ne yani haberlerin Demir'in açıklaması kesmez diyorsun. Demir'le yani. de komisyonu alalım diyorum. Davet edilse herhalde gelir, konuşur. Niye böyle dediğini de anlatır. Yani evet. çünkü hakikaten ne olduğunu bilmek e, bizim gibi fanilerin galiba epeyce boyunu aşıyor. Ama e, ne olduğunu bilebilmekle ilgiliyse e, vatandaşlar olarak olarak hem hakkımız var. Hem de mevzu o kadar karışık ki anlamakta ciddi fayda var. Görebilmek için ne yaşadığımızı. Ee, bu da galiba meclisin işi. Değil mi? Evet kesinlikle diyorum? ve bu yani başka bir dilde gibi bambaşka bir ülkeye ait bir haberler dizisi olduğunu okuyalım bunların. Hı hı. Mesela son aylardaki herhangi bir Afrika'da vermeyim. X ülkesinde Mars'ta olsun ya Mars'ta olsun hatta ve Mars e, Cumhurbaşkanının ve Mars Yeşil Kuvvetler Komutanının mavi onlariki neyse sorun değil e, kuvvetler Komutanının ve onun yardımcılarının hepsinin kuşkulu ölümlerle peş peşe öldürmüş olduğuna dair iddiaların gazetelerde manşet oldu üstüne üstlük. Mars'ın da o süreçte e, depremler ve volkanik hareketler sebebiyle epeyce çalkantılı ve karmaşık bir yapı içinde olduğunu düşünecek olursak hani bir anlamlandırmak gerçekten bugünü de anlamlandırmak için değerli olabilir mi? Evet. Bence Mars'ta desek, Jüpiter'de insanlar öyle bir yarılmanın içindeler ki e, tarafları üzerinden bakabiliyorlar gibi de hissediyorum. Bu da benim yani umutsuz bu tarafım. Uçanın daireliğinin hiçbir arızası yoktu. Ama düştü diyorlar mesela Mars'a ve öldü. Bakılır herhalde Mars'ta. Yani çok hakikaten insanı biraz zaman zaman zorluyor diyeyim. En azından böyle bir şey. Bir başka da ilginç haberde şey Devrimci karargahta tutuklanan eski TKP'li Hamzaoğlu masum diye bir konuşma yapmış. Avukat Rasim Öz taraf gazetesinde bir kitap taşıdı hayatı değişti başlığıyla manşetiyle. Yani devrimci karargahın lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ulaş Erdoğan'a ait kitapta parmak izi çıkan Kemal Hamzaoğlu geçen yıl teknik takibi alınmış. Hanefi Avcı'nın adının karıştığı soruşturma kapsamında da yakalanmış. Arkadaşı avukat Rasim Öz de ilginç bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki Sadık Güleçine haberi bu. Bir yıl önce kitap hediye etmek için ulaşa gittim. Yanımda da Kemal vardı işte parmak izi çıkan Kemal Hamzaoğlu. Kitabı Kemal taşıdı parmak izi kaldı o yüzden. Şimdi tutuklu diyor mesela. Böyle de bir tuhaf haber de var. Bu, zaman... yani bu tuhaf haberler zaten asla hakikaten bitmiyor galiba. Ee, yani başka epeyce tuhaf şeyden bahsetmek mümkün ee, yani mesela işte şeyin e, bugün önemli haberlerden herhalde sayılabilir mi bilmiyorum ama Hanefi Avcı'nın bir mektup yolladığı haberi var Yine konuyla bağlantılı ee, bana birkaç açıdan garip geldi haber birincisi Hanefi Avcı ne kadar çabuk mektup yazabildi ve mektup bize ulaştı Gerçekten Türkiye demokratikleşiyor. Baksanıza hükümlerin ve tutukluların hızla mektup yazabildikleri bir ülke halinde artık diye düşündüm önce. Sonra e, bir kafam salladım anlayamadım tam galiba. E, avcı'nın mektubunda özetle şunları söylüyor Avcı. Benim ne işim olur solcu örgütle yapmayın Allah aşkına diyor. Yani özet ve meal veriyorum söylediklerini. E, işkenceci falan diyorlar üstüne üstlük bana benden böyle bahsedilmesinden rahatsızım diyor. E, yani Can Yücel geldi orada da aklıma mahkemelik olmuştu o da bir organa adıyla seslendiği için bizim orada öyle diyorlar demişti yani hakikaten işkenceci olduğuna dair Türkiye'de hemen hemen kimsenin bir tescil durumu yok mahkeme tarafından ne yazık ki ama kendisinin zaten itiraf ettiği işkenceleri var. Yani Sonradan da iş... bir kısmından da özür dilemiş zaten işkence yani işkence ya da kötü muamele yaptı insanların bir kısmından da özür dilemiş hı hı. sonra onlarla da dost olduklarına dair de haberler çıktı gene Mart evet Mart bültenlerinde. bültenlerinde yani işkenceci işkenceci denmesinden işkenceci rahatsız oluyormuş böyle bir haberimiz oldu mektup sayesinde benim mücadelem tüm Türkiye'nin mücadelesidir falan gibi bazılarının demek ki orta Anadolu mücadeleleri falan var ya garip garip laflar. Kitabımın her yeri delil dolu demiş. Yaz ben önce adli makamlara başvurdum. Kitaptan sonra üzerime dört müfettiş yolladılar. Konuyla hiç bilgisi olmayan şeyler devam ediyor. Ama işi bu Hanefi Avcı'nın zaten. Bunun için yetiştirilmiş, profesyonel bir adamdan bahsediyoruz. Sol örgütlerle mücadele ettim. Benim iş birliği içinde olmam düşünülemez. Şimdi burada benim iki şey aklıma geldi öncelikle. Birincisi solda yer alan ya da yer aldığını söyleyen ve Hanefi Avcı'ya... Öbür taraftan AKP gol atıyor olduğu için destek olan insanlar olmuştur. Şimdi mesela ne hissediyorlar bilmiyorum. İlk olarak akma bu geldi. İkincisi ise bütün bu olan biten içinde hakikaten Hanefi Avcı'yı artık nereye oturtmakla ilgili daha fazla sıkıntı yaşanacak mı? Kafa karışıklığı olacak mı? Onu da merakla bekliyorum. Çünkü işkenceci olduğu üstüne üstlük siyasi polis şefi olduğu falan filan belli olan biri daha da garibi çok beğenenlerden biri onu bir tane yazı yazdı. Geçenlerde işte Önder Aytaç e, taraf tutuyor ve bu konuda önemli buluyor Aytaç, Hanefi, Avcı'yı. Avcı'nın ne olduğunu anlatmış, madde madde. Bir tane maddesi var, 14. maddesi anlattıklarının. Avcı'nın İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olduğu dönem istihbaratçılar açısından adeta bir dönüm noktası, bir sıçrama noktasıdır. Bölücü örgütlerin yazılı dokümanlarının emniyet personelince yananıp yutulduğu, okunduğu, ve hatta artık birbirlerine hitap ederken yoldaş denilecek kadar ileri gidildiği bir süreçtir. İstanbul metropolü içinde polislerin ayrı bir aynı bir terörist gibi 6 ila 9 ay arasında polis kimliklerinden arındırılarak yaşadığı ve teröristlerle birebir empatinin gerçekleştirildiği ve hizmet içi eğitimlerin Türkiye genelinde sistematize edildiği adeta altın çağ denebilecek bir dönemdir." diyor Avcı dönemi için. Bu altın çağ polis devleti açısından belki altın diye tanımlanabilir de altında İngiliz açısından Demokra mesela ne dediğini evet, bilmiyorum. Yani, demokratik bir hukuk devleti açısından daha zor olabilir tabii. Ama bunları da Mars Haberleri bültenine gönderiyorum, uçuruyorum. Bu Toptan Mars'a da yollayabilirsin, bültene gerek yok. <gülüyor> evet, o bölümü atarak ara veriyoruz. Açık gazete.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 Hayırlı olsun. Hayır, başka sorun var mı ya? Yok, işte başörtüsü vardı, o da hallolmuş. olmuş. O ee, da tamam. Hop hop. Evet. Zaten borsalarda tavan yapmış yeni ya işte. rekor evet. kırmış. Evet. Ve bir de Türkiye uzaya uydu gönderiyormuş. Evet, tamam. İlk uydu 2012'de uzayda diye müjdelemiş Erdoğan'da. Hadi artık başka <gülüyor> ne istersin? Çok iyi orada çalışacak mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mars'ta yapımlar. Ha? Biliyorsun şu Kıbrıs'ta kimsenin anlamadığı bir çözüm önerisi getirdi Türkiye mülkiyet e, dosyasıyla alakalı. Orada işte oradaki toprağı o atıl toprağı, işgal altında olan bölgeyi falan var ya öyle. Evet. Ha, e, o, o, o, o toprağı değerlendirme üzerine kurulu bir e, çözüm önerisi. İş bitirici yani. Güzel. Yani.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 meselesi bu demokratik özellik meselesi ve bu sloganlara şimdi bunlar hem yani Kürt siyasetçileri tarafından slogan larla dile getiriliyor verilen cevaplar da öyle hadi canım öyle şey olmaz diyor mesela Bana kurs açın diyor evet buna yakın bizden yakınlık beklemeyin buna gibi evet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 Evet bu arada da bir ufak parantez açayım. Bugün bir de şey ana dilde eğitim yürüyüşüne katılan iki çocuğun Yatıcık tutuklandığı vardı. haberi vardı bir yanette. Onu da eklemek İzmir'de olmuş evet. Kadife, kadife. O, oraya da haber gitmemiş biliyorsun 1789'da Fransa Paris'te de baskı ayaklanması devrim olunca işte o, bazı Fransız e, illerine 5 sene sonra ulaşıyor onun bilgisi. Evet, bir... ya Paris'te kral bir... düşmüş var <gülüyor> böyle bir hikaye vardı bu arada evet. tek tutuklama o değil dünden onu da bari söyleyeyim Şanlıurfa'da da BDP'liler KCK e KCK e operasyonu yapıldı tabii hmm. yani. evet, Esas, 24 hafta, kişiden 8'i tutuklandı tabii. Diyor. ondan sonra o son hızıyla devam ediyor yani bunun bir devlet çözümü olduğu iyice bariz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 Evet, öyle zorlukları da önemli. Bu, bu işlerin konuşulması lazım. Yani bugün, pe, e, hadi bakalım de, desek, 15 sene sonra ancak e, öğretmen o, e, yetişmiş oldu. Evet. Yani Sira, bir, önce bir ana dilde e, ana dil eğitimiyle başlayalım, değil mi? Yani hiç olmazsa. Ondan sonra ana dil hangi de derslerde.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 ve devlet seviyesinde hiç öyle bir e, hassasiyet yok. Nasıl olacak bu iş? E, şimdi e, biliyorsun verilen öneri şu hocam. Yıkın Diyarbakır Hapishanesi'ni unutalım gitsin. Yani unutma ve unutturma üzerine kuruluk. Evet, en müthiş hatalardan biri olur Diyarbakır Hapishanesi'nin yıkılması. Ebediyete gömer yani o zaman bütün sorunu.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 bu çünkü siyasi aftır. Yani bir işte o siyasi laf e, siyasi af lafu edildi. Başbakan yani genel af başka siyasi af başka dedi biliyorsun. O e, evet. hayırlı bir e, e, e, de diyelim. Arkası inşallah gelir. Yani geri dönüş meselesi o hiç tabii şu anda yok. Mahmur'daki e, işte 13 bin çoluk çocuğu dahi Türkiye'ye getiremedik yani. Ki onlar da Birleşmiş Milletler korumasındaki mülteciler yani. Onların statüsü Hı. ayrı. Hı. Yani. ayrı yani. Burada da bir ayrı bir uzmanlık gerekiyor.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 Hmm. Bu hafta yani geçen pazardı. Hatta bu pazartesiydi zira sabah karşı başlamıştı 4 Ekim'de. Ee, karar o zaman çıkmıştı. Valla pek bir yol alınamadı tabii. Malum yani Türkiye çok vakit kaybetti. Ya aslında bu işi Türkiye e, hükümet seviyesinde cidden e, e, 2008 sonundan bu yana yapıyor. Yani yeni... E,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 ...pek bir... Yani ...ben tünelin ucunu göremiyorum... ...açıkçası. Müzakereler... ...konusunda söyleyecek pek başka bir şey de... ...yok. Tabii şu var... ...işte bu hafta Kriter'de... ...onu yazdım... ...Kriter Dergisi'nde pazartesi çıkan... ...yani bu meseleyi... ...işte bu oldu bitti... ...bizim ihtiyacımız... Işte ...iki tavır var. Bir tanesi... Yani ...olmuyor, bırakalım... ...tavrı var. İkincisi de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 Farkındalık yaratma diyelim adına kampanyası vardı, mumlar falan. Ben bunun... 2 milyon İstanbullu. İstanbullu. Bunun çok başarılı olduğu kanaatinde değildim. Başka bir şeyler yapabilmek lazım. Yani çevre hareketi artık bu marjinallikten kurtulması gerekiyor. Bu mainstream, ana akım bir iş bu. Bunu sana söylemeye gerek bile yok Ömer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 Yani, bu... yani benim haberim yok, yok en aha. azından. İnşallah olur. İnşallah olur. Ee, çok şey yani bu işte 350 org diye dünyadaki evet. atmosferin istihap haddi dolmuş taşmış vaziyette. Dünya ağırlaşıyor değil mi? Evet 350'ye indirmemiz için bir şey. Çok ilginç ama yani bütün rekorlar kırıldı ya yani 6 bin.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 Açık My Boy Lollipop'lı çok eski ama hala dinince insan insanın kulağında hoş bir duygu uyandıran bir parça, XK e parçası aslında ticari listelere giren ta 1964'ten gelen bir parça yanılmıyorsam Mel söylüyordu My Boy My Boy Lollipop. Melis da doğum günü Jamaika'lı bir müzisyen. 1946'da bugün Jamaika'da doğmuştu ve Weska müziğinin doğduğu ülkede doğmuş kendisi. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. İsrail Nobel ödüllü İrlandalı barış elçisini sınır dışı etmiş san sağ ben selamet. Abi bu e, bu iyi mi kötü mü? E, kadın için iyi diyebiliriz çünkü. Yani çünkü sınır dışı edilmemek de var. Gibi bir durumdan döndü aslında. <gülüyor> evet bu sabah yani Myraid Corrigan Maguire adı eğer yani doğru okuyorsam İrlandalı. İngiltere'ye giden ilk uçağa bindirildiğini söylemiş. Gazze'ye yardım götüren gemilerden birinde tutuklanmış ve 10 yıl süreyle İsrail'e girmesi yasaklanmıştı. Ama çıkmayı reddetti sınır dışı edilmeyi mahkemeye çıktı. İsrail mahkemesi de sınır dışı kararını protesto edip yüksek mahkemeye temiz etmişti Maguire. Onun üzerine ziyareti bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Orada başka eylemcilerle buluşacak. Ve barış ve uzlaşma için çalışan kişileri desteklemek için isterle gittim diyor. Ve 1976'a ta o zamanlar Kuzey İrlanda'daki mezhep çatışmalarını durdurma çabalarından dolayı barışa giden yolu açanlardan biri olduğu için de Nobel barış ödülü almıştı ta. O genç yaşında şimdi kendisi 60 yaşında galiba. 66 yaşındaymış pardon Tel Aviv hava alındı, tutuklandı. Şimdi ilginç olan da şu kararın iptali için İsrail Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Fakat yargıçlar kızmışlar bir de orada kızmışlar ona. Yani durmadan herkesi kızdırmayı başaran bir barış eylemcisi. Mahkemedeki sesine de kulak verebiliriz aslında azıcık. I come to support all those who are working for peace and reconciliation. There will be peace in this country I believe it. but only when Israel ends apartheid and the ethnic cleansing of the Palestinian people. Evet, bunları yani Maguire'ın sesinden mahkemedeki tokmak sesi de mahkemeden geliyordu anladığım kadarıyla. Orada demek ki ses kayıtları olabiliyor. Yani Kudüs'teki oturumda İsrail'i İsrail'i çok seviyorum ama bu ülkeye gerçek barışın gelmesi ancak İsrail'in apartheid politikalarını uygulamaktan ve etnik temizlik Filistin halkına karşı ırk ayrımcısı ve etnik temizliği Yapan bir devlet olmaktan çıktığı zaman iyi bir ülke olacağını söylüyor. Yargıçlardan biri de hemen müdahale etmiş durumu. Ve anayasa mahkemesinde propagandaya yer yoktur demiş. Sence var mı? Yok. Yok. Nasıl Mesele ki? çözülmüş. Böylece meselenin özü çözülmüş. Bir de İsrail ordusunda göbek atma skandalı var. Bir i̇kinci İsrail haberi de bu. Hı hı. İsrail ordusu bir askeri, elleri ve gözleri bağlı erkek bir asker bu yanılmıyorsam. Filistinli bir kadın tutuklunun etrafında göbek dansı yaparken gösteren videonun incelendiğini söylemiş. Yani erkek ya da kadın olmasının bir farkı yok ama göbek dansı yapan İsrail askeri, erkek askeri galiba. Youtube'da görülmüş tabi yasaklı olduğu için biz seyredemiyoruz Türkiye'de. Ama seyredenlerden, seyredenlerin yalancısıyız mesela BBC Türkçe'nin. Vimeo'da yasaklandı biliyorsun. Oh. Artık görülenleri birileri bize aktarıyor Artırıyor. olacak. Biz şimdi bunu BBC Türkçe'den gördük bakıyoruz. Ee, ordu şey demiş İsrail ordusu. Bir açıklama yapmayacağız. Yapmamış yani. Gerçek mi değil mi? Söylememiş videonun. Yani büyük ihtimalle gerçektir ama bir yanıyla açıkçası e, yani videoyu izledim dersem suç ve itiraf mı olmuş? Yok o. Başbakan da yapandı. zaten. Ortağız. demişti. E, ben döndüm etrafından baktım görüntülere. Hani e, İsrail'in şu ana kadar e, Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerinin yanında gerçekten bunu e, çocukça, Falan bile sayabilmek mümkün. En azından görüntüde Göründüğü Doğru, kadar. Doğru ama de. ben bu konuda Belki de biraz farklı düşünüyorum senden Bu e, en önemli Şeylerden biri olduğunu düşünüyorum Haysiyet kırmaya yönelik şey Kesinlikle. Sistemli bir şey bu Yani. Benim görüşmek Yo, Hafife almaktan kastım. Önemli değil. İkincil bir Suçtur falan değil. Sonuç olarak zorla tutulan Bir insana e, gerçekten insan onuruna yakışmayacak işler yapılıyor. Yani, ama Bütün o işkence, yargısız infaz Ölümler vesairenin yanında bu tip şeylerin ya daha çok dikkatimi çeken bir şey aslında makroda BBC gibi daha saygın haber kuruluşları bu tip haberleri verirken diğerlerini daha ufak veriyorlar. Bu doğru ama öte yandan da bunun da çok gerçekten belki de seçilmiş bir grup politikanın sonucu olduğunu düşünüyorum yani kimliğini... Yani birey olarak insan olarak kimliğini aşağılamak yani Irak'ta mesela Bulgar Garayip'teki o korkunç hı hı. cinsel kimliklerinin filan üzerinde de o yapılan oynamalarla ilgili bir şey yani elli, yüzünü duvara döndürdükleri gözleri ve elleri bağlanmış bir Filistinli kadın etrafında üniforması içinde bir İsrail askeri Arapça bir müzik eşliğinde göbek dansı yapıyor kadın mahkumun etrafında dönüyor şimdi bu tamamen bir ayrımcı ırkçı ve aşağılayıcı bir şey. Kesinlikle. O açıdan ya yani. hiç hiç bu bu kısmı ile ilgili herhangi bir tereddütüm ya da itirazım yok. Bir de kadın sadece nelerin da öne çıkartıldığı ile ilgili evet, evet. dikkatimi çeken bir şey hani hastalıklı bir mantık yani aslında evet. gerçekten hastalıklı bir davranış ve ilk defa da olmuyor tabii bu pek çok mesela Filistinli mahkumların etrafında çekilen Fotoğrafları da sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta da yayınlamıştı bir İsrail'de. Facebook'ta başında. kapanıyor bu arada. Öyle mi? Ha. Konuşuluyor yani hani kapanacak galiba falan filan diye. Yani konuşuluyor dediğim arkadaş sohbetinden bahsetmiyorum. Ee, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda konuşuluyor. Facebook'ta da e, milli birlik ve beraberliği bozan bölücü şeyler mi yayınlanıyormuş? Ya Bizim milli beraberliğin kristalden yapılması kötü oldu bence. Ben ona karar verdim yani alüminyumdu kalaydı falan olaydı daha rahat edecektik galiba yani sürekli ha kırıldı da ha kırılacak ee, hani babaanne salonları vardır ya giremezsin sadece misafir zamanı girilir oynama düşme falan filan ee, öyle bir çocukluk yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Evet çocuk demişken tabi biz çocuk kalmış bir millet olarak şeye de gelelim şimdi şanlıurfa'da gözaltına alınan annesiyle birlikte nezarethanede dört gün geçirdi. Üç yaşındaki Agir Şahin. Neyse kurtulmuş şimdi cezaevine konmuş. Öyle mi? Agir Şahin şanslardan hakikaten kurtulmuş derken çünkü dün mesela Şırnak'ta güçlü konakta e, bulduğu bir cisimle oynayan 12 yaşındaki Ahmet İmre öldü. E, patlayıcı bir cisim. Bu cisim ve aynı yaştaki Ramazan da ağır yaralı şu anda. Hastanede e, Böylece bu yıl son bir yıl içinde ölen çocuk sayısı doğrudan çatışma ya ile ilgili maddeler tarafından öldürülen çocuk sayısı 12 şu anda. Evet yürek paralayıcı fotoğraflarla da görmüştük gerçekten Agir'in. Çünkü elinde sıkı sıkıya tuttuğu oyuncak arabasıyla hı hı. annesiyle birlikte orada önce tutuk evine. Sonra da hapishaneye, cezaevine konması. Yani rezalet aslında bir durum gerçekten. Aralarında BDP il başkan yardımcısı Bekir Beneğin de bulunduğu 16 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken gözaltında 8 kişi de tutuklanmış. Çocuk demişken Ceylan ön kolunda bir yılı dolmuştu. Evet, da haberini vermiştik. Ve yani. asla hiçbir soruşturma yani tamam üstü kapatıldı göz göre göre evet. Bozkır'ın ortasında paralanan bir çocuğun durumu Bu da e, hakikaten utanç verici yeni bir yere sanki kasten yapılıyormuş gibi insanı yani, ne kal için tanıtmak için yani fakat evet. şeyin Seda ayaz a nokta diye bir imzayla yazılı çok çarpıcı bir yazı vardı Radikal 2'de ondan birkaç şey okuyayım yani e, şimdi şöyle bir durum var Saliha Önkol Ceylan'ın annesi yani. Ceylan tam bir yıl önce resmi kanallar aracılığıyla sebebiyle hala müşerref olamadığımız biçimde paramparça olduktan sonra bunu yapmış diyor. Ne yapmış? Yani seyrettiğim filmler sonra sahneler gözümünün önünden nasıl geçtilerse geçip de nerelere gittilerse bir bir göstersinler kendilerini. Hafızama hodri meydan diyorum diyor. Çünkü... Aslında içten içe bir emsal arıyor olmanın mahcubiyetiyle zorluyorum Tarihin, kişisel tarihimin kapılarını. yani Korkunç bir olaya tanık olmuş da benze daha kötü ne gördüm diye bakıyor. Sanki bir benzerini görmüş olsam, imge bile olsa, bir film sahnesi, bir romancının muhayyilesi bile olsa, bir mecrada rastlaşmış olsak asgarisinden bir türdeşlik iyi gelecek gibi geliyor. Olmuyor ama hatırlamıyorum bir insana dünyanın bu fenalığı yapmış olduğu bir kare canlanmıyor gözümün önünde. Şunu söylüyor, bir annenin çocuğunun ciğerini ağzına attığı an, bu topraklarda basbaya vuku bulmuş olmanın kötücülüğüyle çok can yakıyor. Hakikatin bildik, tanıdık tüm sınırlarını aştığı gibi, gidip baş aşağı sarkabileceği son noktadan tepemizde tepetaklak bizi seyrediyor. O bizi biz onu değil demiş. Gerçekten olmuş bu çünkü yani Türkiye saatiyle 6 saat geçmiş Salihanın aklı nereye gittiyse artık oraların ölçü birimi her neyse galiba ona tekabül etmiş. Rıfat kardeşi de demiş ki işte devletin savcısının gelmeyeceği haberini duydukları anı biz sanki insanlık şeyinde değilmişiz gibi diye tanımlamış. Devrim Sevime'ye bir röportaj vermiş, mülakat vermiş. Rıfat başından itibaren annesi Ceylan'ı öyle görmesin istemiş. Üstünü çıkarmış. Gömlek atlet ne varsa üzerinde kardeşinden kalanların üzerine atmış. İnsan o insanlık şeyine. Mağdurun lisanında karşılık bulamamış, o acı kelama bir anlam uyduru vermek istiyor. İnsanlık nesi, rıfat mertebesi mi? Neresi orası? Hep çemberinin dışında kaldığınız diyor ve e, e, böyle olmuş işte. Yani. Ceylan'ın başına gerçekten her ne geldiyse bunu hepimiz öğrenmek zorundayız diye bitiyor. S Seda Ayaz Ağa'nın yazısı. Bu pazar çıktı. Geçen pazar. Zira madem bir kadın çocuğunun ciğerini ağzında saklamış hiç kimsenin saklanası bir sırrı olamaz. Değil mi ki eteğinde parçalarını taşımış hiç kimsenin eteğinde dökülmedik taş kalamaz diyor. Ağır yazmış ama hakikaten de olabilecek en ağır durumdan bahsediyoruz. Böyle bir Mars hikayesi işte bu da. Ee, aslında konuyla doğrudan bağlantılı değil ama işte Cengiz Aktar'la konuşmaya başladığımız, bu haberle de devam ettiğini düşündüğüm e, haber zincirinin bir başka parçası e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'den çıkan bir karar dün itibariyle. E, terör örgütü propagandası hikayesiyle e, bastırılan bin bir ses. Bunu böylece söyleyebilmek mümkün. Çünkü Mahkeme kararıyla sabit e, terör propagandası vardı diyor Türkiye kapatıyor dergileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yok demiş e, bu haberi pek çok yerde görebilirsiniz ancak hangi e, dergilerin kapatıldığını mesela hiçbir yerde göremezsiniz Kürt basın dışında bu da ne demek mesela Türkiye'deki basın açısından ayrıca düşünülebilir gayrimeşru ilan edilen yayınların aynı şekilde gayrimeşru kalmaya mahkeme kararına rağmen devam ettiği bir ülke. Neyse söyleyelim ee, özgür yorum haftaya bakış yedinci gün politika ve ayrıntı dergileri. Bu dergilerin imtiyaz sahipleri dava açmışlardı Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Erdal Ölmez ve Ali Turgay. Ee, ve sonuç olarak Türkiye e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini ihlalden hüküm giydi bir kez daha diyelim. Sen onu nerede okuyorsun bu haberi? Yüksekova Haber'den okuyorum ben. Çünkü ben NTV, MSNBC.com haberi var elimde ve yok dergilerin adı. Sadece NTV'ye özgü bir durum değil. Türkiye basını denilen basında dört e, dergi diye geçiyor. Başka da hiçbir şey yok. E, yani davacıların isimleri var ama dergilerin adları yok. Evet, yani Erdoğan, Nazvali Turgay adlarını veriyor onlar ve dergilerin isimleri yok hakikaten çok ilginç. Neden? Çünkü aslında mevzu hukukla hakla hiç alakalı değil taraflarımızla alakalı hep ve hep ve hep e, sıkıntı da galiba burada 2008 ve 2009 yıllarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yayın yasağı getirilen dergiler bunlar e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin haksız olduğuna karar verdi bir konuda da parasını ödemek e, bir konuda da tabii ki kamu olarak bize düşüyor o kadar. Ee, Halbuki bunun e, rücu ettirilmesi kesinlikle lazım. Hangi? Değil mi? Yani evet. şimdi kime ettireceksin bunu? Mahkemeye mi? Tabii. Hakime evet. yani. Evet. Ya da savcıya. Evet. Olabilir aslında yani. Birilerine hakikaten bunun ödetiliyor olması gerektiği çok açık. bir kanun var yani. İşkence eden polis e, bundan ceza aldığında Türkiye bunun parasını ödüyor gibi. E, Burada da var. Artıkla ilgili, yargıyla ilgili de aynı ben şey onu var mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum onu. Ama en azından şu hangi mahkemesi onun adının geçmesi lazım. Onun adı var mı? E, hayır. O i̇lk karar veren. Maalesef. Artık e, üzerinden vakit geçtiği haber, için. Yüksek Haber onu da verse iyi olacak yani. Artık onu da biz verelim. Her şeyi evet. Yüksek Ova Haber'den <gülüyor> beklemek lazım. Şu evet. tür dergilerin adlarını vermişler. Evet, evet bulalım yani. E, evet onu bulup belki de evet adını anmak lazım o mahkemenin. Mahkeme demişken bugün bir mahkeme daha var. Sonucu heyecanla beklenebilir diyebileceğim. Ee, Mehmet Baransu'nun e, devletin gizli belgelerini yayınladığına dair e, dava bugün görünüyor. Hangi gizli belgeler derseniz Ak Tütün belgeleri yani 17 askerin e, bayağı belgelere göre neredeyse bile bile ölüme yollandı olay Aktütün olayı baskını görüyoruz. E, Yayınladığı belgeler bunlardı. İşte bakın AkTÜ'tünde bunlar oldu diye belgelerini yayınlamış. Taraf gazetesinde Mehmet Baransu. E, bununla ilgili dava bugün görülüyor. Nerede görülüyor derseniz 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Aslında tanıdık bir isim bu. Mahkeme ismi deyince aklıma geldi. E, hani onların mahkeme, bizim mahkeme ses kayıtları çıkmıştı ya. Onların mahkeme tarafı oluyormuş. 14. Ceza Mahkeme, ağır Ceza Mahkemesi. O, o lafı da bir yere daha önce konuşurken hatırlayamamıştım. Bayan e, Şener Er Uyğur. Evet Şener Er Uyğur'un er eşi. E, aynı mahkeme ile ilgili mahkeme başkanının Seyfi Oktayla e, telefon kayıtları da daha önce yayınlandı. Google'layınca çıkıyor 14. Ağır Ceza Mahkemesi diye. E, böyle de bir dava var. 10 yıl e, hapsi isteniyor savcı tarafından Mehmet Baransu'nun e, devletin gizli belgelerini yayınladığı için. Bugün... Gizliliği ihlal zaten bütün davalar yani davaların çok ezici bir çoğunluğu ve deyimiyle bu... kahir ekseriyeti kahir ekseriyetiyle şeyle geçiyor. Yani gizliliği ihlalden terör örgütü propagandasından çok daha fazla. Yani tarafa ve benzeri gazeteler açılan ve gazetecilere açılan davaların büyük çoğunluğu gizliliği ihlal. Evet tabi. Ee, benim elimde aslında bir adet daha haber var ee, bir adet daha da haber var biri dünle fikri takip yapalım ya da haberi takip edelim ee, ortada kalmasın dün epeyce eleştirmiştik çünkü 3 ee, gazete manşetten vermişti el kaidenin hava kuvvetleri f-16 falan filan hikayeleri ee, el kaidenin içinde e, hava kuvvetlerinden türk silahlı kuvvetlerinin hava kuvvetlerinden bir f-16 pilot ne demekse f-16 pilot diye zaten bir şüpheyle yaklaşmıştık biz ama evet ee, bir pilotun da El-Kaide kamplarında Pakistan'da eğitim gördüğünü Associated Press ismini vermediği bir istihbarat kaynağına dayanarak veriyordu. Üç gazete manşet taşımıştı. Taraf, vatan ve milliyet. Ee, yani üç tane ciddi sayılabilecek gazetenin manşette bu haberi görmenin biraz komik olduğunu söylemiştik. Herhalde manşet sıkıntısı deyip geçmiştik. Ee, bugün yalanlanmış haberiniz olsun. Yani biz haklıyız. Onlar haksız. Ama kim yalanlıyor? Pekala. Ee, ...Pakistan istihbaratını kaynak gösteren... ...Associated Press'in El-Kaide kampında... ...Türk ordusunda F-16 pilotluğu yapmış... ...eski bir subayın da bulunduğu haberine... ...yalanlama aslında Pakistan'dan geliyor... ...Pakistan askeri birimleri... ...bizim böyle bir tespitimiz yok... ...demişler... Hmm. ...yine anonim tabi... Ee, ...Pakistan istihbarat birimleri öyle demiş... ...Pakistan askeri birimleri böyle demiş... ...falan filan... Peki şimdi o adı açıklanmayan kaynak... ...ısrar ederse... evet. Hem F-16 pilotuydu hem de evde oyuncaklarıyla da oynardı. E, tamam sorun yok zaten Mesela, belge dediğimiz etse, şey. Zaten belge dediğimiz ay, şey gene manşete bu sefer sür manşete mi taşıyacağız? Bence hani bu haberin üzerine bu haber e, epeyce bir ağır belgeli olmadıkça artık en azından bu üç gazetenin manşetinde sür manşetinde olmaz herhalde. Yani çünkü yanlış bir manşet attılar gibi görünüyor bugünden baktığımızda. Böyle bir şey vardı bir de son olarak YÖK'le açtık YÖK'le kapatalım <gülüyor> diye e, Milliyet'te bugün manşette bir haber var Tolga Şarda'nın haberi e, gerçekten önemli bir haber çünkü e, YÖK'teki bu demokratikleşme süreci Cumhuriyet'in e, pasif agresif yaklaşımını bir kenara bırakırsak hakikaten önemli YÖK'ün acilen niye kapatılması gerektiğine dair e, net emareler alabileceğimiz şeylerden biri Evet, 12 Eylül kafası haber, aynen yaşıyor. Üniversitede evet. sivil polis manşetiyle verilmiş. Ne Sadece sivil bu? polis olsa iyi yani. E, aslında bildiğimiz e, 80 sonrası üniversite sistematiğini aynen devamıyla mesul olan yok. İşini yapıyor. Basitçe. Özgür ve güvenli üniversite. Başlık toplantı. Bir tek toplantıların adları değişti artık. Güvenlik ve bilmem ne yerine özgür güvenli. Güvenlik değil. Ama ikisi birbirini tamamlıyor. Tabii tabii. tabii. Hem özgürlük Hı. olacak ama güven içinde. Falan filan yersen ee, Yusuf Ziya Özcan Demiş ki yok başkanı olur kendisi Profesör doktor ee, 24 Ağustos'ta gönderilen yazısında Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin hareket alanlarının Daraltılmasının eğitim ve öğretim Faaliyetlerinin kusursuz yürütülebilmesi için En önemli unsurlardan olduğu Belirtilmiş bir şey soracağım ee, bölücü öğrendim artık Süreç içinde bu e, Kürt hareketine Verilen isim onlar bölücüler ee, Yıkıcı kimler onların kuzenleri anladım koridorda büstlerini koydum 16 Türk bölücü. Ya yani bölücü daha net de yıkıcı olayını hiç bölücü yıkıcı. ve yıkıcı hep böyle geçiyor da bu yıkıcılar hangileri acaba diye bulamıyorum. Neyse demiş ki şiddet içeren fikir ve eylemler özgür düşünceyi de baskı altına alacağından çok haklı. Şiddet içeren eylemler tabii özgür düşünceyi baskı altına alır. Güvenli olmayan üniversitede özgür düşüncenin çıkması da olanaksızdır. Çok doğru. O yüzden ne yapıyor? Sivil polis odaları istemiş üniversitelerde polislerimizin rahat edebilecekleri. E, giriş çıkışlarda kontrollerin daha da güçlendirilmesi, aydınlatma sistemleri takılması. veya böyle hani Dublin'e giriyorsun hissi ya da Diyarbakır Havaalanı'na. E, kamera sistemlerinin üniversitenin her noktasına yaygınlaştırılması. Fiziki ve parmak izi gibi elektronik tedbirlerin alınması. Parmak izlerini topladık öğrencilerin. Sivil polislerin odaları e, girişteki dev aydınlatmaların altından geçen parmak izleri alınmış öğrenciler. Her tarafta kameralar ve daha da güzeli stand bilgilendirme masaları faaliyetlerinin rektörlüklerce kurulan değerlendirme komisyonuna önceden bildirmek. Kafana göre öyle yok rektörlüğe bildir değerlendirsinler bir ve komisyon uygun görmesi şartıyla gerçekleştirilmesi ayrıca öğretim başlamadan önce her kurumun Ayrı ayrı stand açması yerine ortak stand açması. Ne gerek var? Yük yahu. Valla. Ya mesela siz edebiyat kulübüsünüz. Biz de ne bileyim işte bilim kurgu kulübü üzerine gerek var canım. Bir masa yeter ikinize gibi böyle. Niyeyse belli değil niyesi. Ama böylesi daha uygun demiş Sayın Özcan. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Mesela daha da güzeli. Öğrencilerin kayıt olma işlemlerine yardımcı olma kisvesiyle... Böyle bir kisve varmış ki hani nerede o kisve bilmiyorum. Öğrencilerle temasa geçen ideolojik gruplar, ideolojik gruplar. Ya yani politikanın yasak olmadığını bilmiyor galiba değil mi? Kampüs alanları dışında ve çevrelerinde kampüsün içine yetmedi. Dışına da taştı. Ee, oluşturulan standlara müsaade edilmeyerek gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım talep edilmesi. Polisleri de soktu içeri. Sivil yetmedi. Resmisi girdi şimdi. Eee... Bunların hepsinin en azından otoriter olduğunu nazikçe söylemekte herhalde bir ayıp yok. Daha var istiyorsan okuyabilirim de vakit bitti. Yoksa harika yani. Üniversite öğrencilerinin yasal tebligat adresinin tespit edilmesi falan gibi. Bunlar özgür ve güvenli üniversite için gerekiyormuş. YÖK'e göre. YÖK'ten acilen kurtulmalıyız. Gerçekten böyle hani tekme tokat atılması gereken kurumlardan biri. Ama bir yandan da başörtüsüyle ilgili... ...olan durumla ilgili değil... ...herhalde bununla ilgili yüklenmek... ...ve ikisini birbiriyle karşılaştırmamak da ahlakın gereğidir... ...diyerek... ...yuh, yok, yöh... böyle daha iyi oldu... ...hem de de kızmaz... <gülüyor> Şimdi şey var... E, ...peki, benim bu, bu noktada merak ettiğim... ...pek çok husus var tabii de ama... ...gene vakitsizlikten... ...çok indirgeyerek soruyorum... ...bir şey... ...bu şeylerin... Lambalar var ya kuvvetli lambalar Aha. Kameralar çok kuvvetli kameralar Parmak izi alacak Her şeyin makineler, kuvvetlisinden onlar, getirin Onlar kim kaç para Onlar ve kime ödeme yapılıyor ee, Kim yapıyor ödemeyi ya Şu an henüz daha e, I have a dream noktasında Anladığım kadarıyla e, Gök başkanı e, Ama tabii ki bu ne, ne olacak tabii ki Eğitim bütçesi dediğimiz o kuş kadar bütçenin bir kısmı üniversitelerin özgür ve güvenli olabilmesi için harcanacak herhalde. herhalde. Hangi firmaları yakından takip edelim. Benim son derece merak ettiğim hususlardan biri de bu. Türkiye'nin dört büyük şehirlerinin dört bir yanına asılan hı hı. devasa Türk bayraklarını kimden satın aldılar? Bir tane Taksim'e. İkincisi devasa gerçekten. Kime bunlar ödemeleri yapılıyor? Kaç para bu bayraklar? Direkleriyle beraber kim ben para söyleyeyim, kazanıyor? Bir Bunun... tanesini biliyorum. Araştırmıştık böyle bir tartışmanın sonunda. Hayırsever vatandaş. Şimdi bu hayırsever vatandaşın ama kim olduğunu ve bu hayır karşılığında herhangi bir başka çıkar elde edip edemediğini bilemiyorsun sonunda. Bunun da araştırılması lazım. Yani Bayrak şimdi boşver onunla uğraşmayalım ama bu yök sisteminde bu pahalı aletler. Peki velev ki bu aletleri e, emniyet müdürlüğü... E... Hamiyet pervas bir şekilde bağışladı veya yani velev ki yok. yok mu diyorsun o zaman <gülüyor> bedava kamera baldan tatlıdır. Hayır hem bir yandan muazzam bir totaliter <gülüyor> norveçyen bir devlet anlayışıyla adını da özgür ve güvenli üniversite koyuyorlar, koyuyorlar. Yani. hem de bunun bundan ayrıca da pek çok insan para kazanıyor benim tek itirazım bu yoksa hem ziyaret hem ticaret canım. Hı, aynen öyle. Peki bence yani burada e, bitirelim. Yani hakikaten e, mesela 6 Kasım'da yine YÖK'ün kuruluş yıl dönümü olacak. E, yani geleneksel olarak YÖK bütün polisleri okulların içine tıkar. E, sabahtan kantinde ne kadar solcu kılıklı varsa toplar götürür. E, bakalım Özgür ve Güvenli Üniversite bu senede tecelli etmeye devam edecek mi? Böyle yani ayıp hakikaten utanmıyorlar mı diye düşünüyorum bazen. Gidelim. En tamam, iyisi tamam. koridorumuza kavuşalım. Yeni sergi var. Fuar açtık. Yepyeni aletlerim var. Özgür ve güvenliler mi? Tamamen. Harika. Özgür ve güvenli bir açık gazete koridor. Harika. Tamam. Parmak izi bitti. Şimdi ayak parmak izi vereceğiz. <gülüyor> Anlaşıldı. Evet. The Commodores grubuyla bitiriyoruz. Thomas McLare doğmuştu 1950'de. Bugün tam 60 yaşında kendisi o, Onun onuruna çalalım Slippery When Wet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 체캐스데